Muhterem Ahmet Mahmudzulu Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. Aüdü <gülüyor> bılla İnne, günde şehir, Eddin Allah, 12 şerîn, fi kitâbî Laâyûn, mâ hâlî qas semâwât ve 4 pûr. Zalikâtînûl qayyum, fîlâtâ zlîmû fîhînna mûshakûn. Sûluk Allahûl a'zîm. Allah manfâgîna bil Qur'ân وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُُّٓ اَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَتَ اِلَّا مِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ Mübarek recep Şerif ayı önümüzde. Evliyaullah'tan bazıları Recep-i Şerif'in ilk gecesinde ölmek istiyorlardı. Allahu u Teala'ya öyle dua ediyorlardı. Allahu u Teala da dualarını kabul etti. Ve recep Şerif gelmeden onların ruhunu kabzetmedi. Ancak biz kuluz, memuruz, bekliyoruz. Rabbimiz Tebâreke ve teala hangi güne kavuşturursa o gecenin, o günün kıymetini bilmeliyiz. İbadetlerle onu ihya etmeliyiz. Kavuşturmazsa da onu beklerken niyet etmeliyiz. Niyet edersek, kavuşamasak da önceden ölsek de Mevla bizi kavuşmuşlarla beraber eder. Celle şahanehu Celle Celaluhu. Çünkü Vermediğini sormaz, vermediği imkânı sormaz, vermediği geceyi günü sormaz. Ama yaşatırsa biz, şimdiden niyet edelim, niye niyet edelim? Ya Rabbi, beni kıyamete kadar yaşatsaydın, mahşer sabahına kadar yaşatsaydın, ben hep namaz kılardım, hep oruç tutardım, sağlık, sıhhat verseydim, mübarek gecelerde hep ibadetle ihya ederdim. Benim niyetim bu, bu niyeti yapmalıyız. Niyetül mü'min hayrun bin ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bir şeyi yapmaktan daha hayırlıdır. O şey niyetli olmak. Çünkü niyetli olan onu yapar. Yapamıyorsa demek ilahi bir mani, kudretten bir engel çıkmış demektir. O zaman Mevla Teala neye göre muamele ederim buyuruyor. Niyetine göre muamele ederim. Şimdi biz niyetleniyoruz ne diye? Efendim ilk gecesini bekliyoruz inşallah kavuşuruz. Bütün gecelerin ayrı faziletleri var. Ayın tamamının farklı faziletleri var. Evet. Evvela ne okuyoruz? allah Teala'nın şu okuyoruz. Estaizu billahi inne idde teşruhur Allah. Allah katında ayların sayısı İthna aşarra şehran. On iki aydır Fi kitabillah. Allah kitabı evi mahfus. Ezeldeki kararda böyle yazılmıştır. ya khalakat semavat ve ard. Gökleri, yerleri yarattığından beri bu aylar 12 olarak devam eder. Bu düzen bozulmaz. allah Teala'nın düzenidir. Ancak kendi bozar. Vakti geldiği zamanda ayları, güneşleri, yıldızların düzeni bozar. Onun kurduğu nizama, düzene kimse engel olamaz. Amerika, Rusya toplansa şimdi bu saatte İstanbul'a gündüzü getiremezler. Güneşi getiremezler. Bütün dünyanın kafirleri şu anda toplaşsa bu ayı ileri götüremezler. Geri getiremezler. Sıcağı ileri atamazlar. Şu, şu güne soğuğu getiremezler. Bu düzenleri bozdurmam buyuruyor. Ama şeriat düzeni, Kur'an düzeni, İslam nizamı hususunda o imtihandır, onda serbest bıraktım sizi. İsteyen tatbik etsin, isteyen efendim, inkar etsin, isteyen. Amel etsin, isteyen etmesin. Ben nasıl olsa sizi kaçıracak değilim. Ahirette hepiniz huzuruma geleceksiniz. Onun için herkese yaptığını vereceğim. İmtihan nasıl olmaz? İmtihan mecburi olmaz. Yani imtihanda senin zaten elinde olmayan bir şeyden imtihan olamazsın. Onun için şimdi Allah Teala bize efendim yazık kışı çevirin, kışı yaza çevirin efendim, geceyi gündüze, gündüzü geceye tebdil edin diye emir veriyor mu? Çünkü sizin o elinizden gelmez, Onda mecbur ettim sizi, o kanunu ben yürü diyorum. siz onun içinde efendim yaşıyorsunuz, onun için ondan siz sorumlu değilsiniz. Şimdi fırtına olsa, efendim yağmur olsa, sel olsa, birinin başına bir şey gelse sana ne? Yani Allah sana sormaz. O benim kanunlarım. Ama size ne farz ettim? Beş vakit namaz. İşte Ramazan'da oruç, hac, zekat bunlar sizin elinizde bıraktım. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Serbestlik verdim. Sen elinden geliyorken yaptın, kazandın. Yapmadın, kaybettin. O kanun başka, bu kanun başka. İstesen bu Kur'an'ın kanunlarını da herkese uygulattırırdım. Ama o vakit işte güneş, ay kanunları gibi kanun koyarmış, koymuş olurdu. Mecbur olurdu herkes. Kimsenin itiraz etme hakkı olmazdı. O zaman da imtihan olmazdı. Şimdi meleklerde imtihan var mı? Demek ki bu 12 ay Allah'ın nizamı ile göklerin yerlerin yaratıldığı günden beri devam ediyor. Minha bu aylardan arbaatun dört tane var ki hurumun. Bunlar haram aylardır. Bu haram aylar, efendim, Buhari hadisinde buyuruyor, selatun, mütevaliatun, üçü peş peşe gelir, ve vahidun ferdun, bir tanesi tek kalır. Peş peşe gelenler, zülkadet ve zülhüccet ve muharramu, zülkadet On birinci ay gökteki sene hesabıyla. yani kameri sene. Zulhijjah on ikinci ay, Muharrem birinci ay Hicri yıl başımız. Bunlar peş peşe. ve bir günfer, bir tanesi tektir. O da nedir? Raja bu mudaralledi, beine cuma ve şaban. Cemazi ile. Şimdi hangi aydayız? Cemazi el Bu çıkıyor. Cemazi el ile ondan sonra. Efendim Şaban Şerif geliyor. O arada ne kalıyor? Recep kalıyor. O tektir. Yani evveli haram ay değil, peşi de haram ay değil. Bu ayları bilin. Aylarınızdan, günlerinizden haberiniz olsun. Gökteki ayları bilmeniz niye lazım? İbadetleriniz için lazımdır. Çünkü Ramazan buna göredir. Hac buna göredir. Zekat hesabı buna göredir. Öbür aya göre değil. Öbür ayda 10 sene, 10 gün oynuyor senede. 33 senede bir sene zekat kaybolur, Ahirette hesap zor olur. Öbür hesapla değil. Dini ibadetler gökteki aya göre 13 14 15 oruç, kuvvetli sünnet. Neye göre? Gökteki aya göre. On sonra Recep'inik günü oruç, 15. günün işte namazı. 27. gece Miraç gecesi, namazı ibadeti, 27. gün orucu. Berat gecesi, Kadir gecesi, Mevlid gecesi, İhyası müstağap olan geceler. Bunlar hep neye göredir? Kameri sene hesabıyla gökteki aylar hesabıyladır. Dinini seven bu ayları gözetir. Gözetir. Çünkü ona göre ne yapacak? Mesela ayın son çarşambası. Ayın son çarşambası uğursuzdur. Ahiru erbi'af şer Her ayın son çarşambası. Yevmu nehsin mustemir Sürekli uğursuzluğu devam eder diyor hadis-i şerif bu. Bu neye göredir? Takip etmediğimiz için gafil avlanıyoruz. Halbuki geceden ne okumak lazım salı, çarşamba bağlayan da? Ben dualar öğretiyorum size. Işte. Yüz kere bismillahirrahmanirrahim işte yüz kere. Sübbuhun kuddüz, yüz kere ya halik, yüz kere vela havle vela kuvvete illa billah ilanil azim okunsa ne oluyor? Son çarşambanın belası def olur. Ve işte onları takip etmeyen, ilk çarşamba mı, son çarşamba mı, işte gökteki ayın hesabını takip etmeyen, gafil olan zarar eder. Bunların bilinmesi lazım ki evvelinde ne olsun? Dua ve zikirle tedbir alınsın. Ya. Gökten bela inmeden diyor bizim belamıza sen yetiş. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Yedi kere. Dua üç kere. Her sefer Ya Allah yedi kere. Her salı okunacak. Yeni yazdığım kitaplara koyarım belki. Bunları da işte şimdi vakit bulamadık. Evvelki kitaplarda da ben bilmiyordum onları. Ben şimdi devamlı okuyorum. Okudukça bir şeyler buluyorum. E bela geldikten sonra kalkması için dua edeceğe ne? Gelmeden evvel gelmemesi için. Dua etmek lazım. Ama onun için ne lazım? Hesabı bilmek lazım. Çünkü son çarşambaysa salıdan o dualarını yapmak lazım. Neyse ben salıdan yapmış idim. O beni yarıya dengeler. Bir de gecesi var o yüzler dediğim şeyler. Şimdi haram aylar. Bu Kureyş'in recebi diyor. Kureyş yani kabile Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabilesi Bu Kureyş kabilesi ne yapardı? Recep ayına çok Değer verirdi. Ne zamanda daha İslam Gelmeden eve. Peki İslam geldiği vakitte Bunun Hürmetini, haramlığını Bozdu mu? Bozmadı Çünkü ayette ne diyor bak Dördü haram ay diyor Bukhari hadisinde ne diyor? Üçü beş beşe biri tek diyor. Tek olan Recep diyor Şimdi İslam bunun ne yaptığı şerefini artırdı. İptal etmedi. Çünkü cahiliyet devrinde olanlar bazı gelenek görenek kabiliğinden kaldı ama aslı neredendi onların? İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Ama bunlar ne yapmışlardı? Değiştirmişlerdi. Ama tabii çünkü savaş yasak. Efendim onlar da yağmacılık yaparlardı bazı kere. Cahiliyet devrinde. Haram tabii. Fakat işte Recep ayı gelince ellerini silahları kınlarına koyarlar. Hiç kimseye dokunmazlardı. O haramlığı muhafaza ederlerdi. Fakat öbür şeyde çok dayanamazdılar. Üç ay peş peşe ya. Recep'i bir ay idare ederdiler. Fakat öbür üç ay peş peşe geldi mi orada yahu aç kaldık susu kaldık. Üç ay şimdi ona dalma buna saldırma eşkıyalık yapma kafileleri yağmalamadan nasıl duracağız? O zaman ne yapardılar? Çaresinde bulmuşlar. O zamanın seyidi yani e, ağası kim işte bu cehil gibiler yani evvelkilerden. O kalkardı bir hutbe okurdu. Arkadaşlar ne var? Muharrem'in haramlığını şimdi Zülkade Zülçeydi derdi. muharreme geldi 3 ay peş peşe ya Muharrem'in haramlığını safere tehir ediyoruz. Bu ayı helal ettik. Dalabildiğinizi yağmalayın derdi. Ondan sonra Saferi bunu yerine tutacağız. Hani şimdi diyorlar ya, Ramazan çok sıcağa geldi, bunu kışta bir aya çeksek de yine bir ay tutsak. Diyenler o kafa. Cahiliyet müşriklerin kafaları var şimdi de. Onlar da o zaman öyle yabarlardı. Yani demek istiyorum, şekli değiştiriyorlardı biraz ama aslını bozuyorlardı. Fakat, mesela Kabe'ye hürmet. Kabe'ye hürmet de İbrahim Aleyhisselam'dan kalma. Yani onlar da ediyordular Kabe'ye hürmet. Ama işte içine put koyuyor. Önüne pilav koyuyor falan yani. Ama gelenekleri mesela Müzdelife'ye çıkıyorlardı. Hac sabahını. Değil mi? Arafat'a Çıkıyorlardı. Normal millet Arafat'a çıkıyordu. Yani dışarıdan gelenler de vardı. Cahiliyet devrinde hacca geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma o. Geliyorlar Arap kabileleri her taraftan Arafat'a çıkıyorlar. Mekkeliler diyorlardı ki Biz Mekke'nin, Kabe'nin adamlarıyız. Biz özel halkız. Onun biz Müzdelife'ye kadar çıkabiliriz. Biz Müzdelife'ye çıkın Şimdi milletle bir olmayalım, eşit olmayalım. Kabe'nin komşuları olduğu için onlar Arafat'a çıkmıyorlardı. Ama Arafat'a çıkmak Aslı İbrahim Aleyhisselam'dan. Müzdelife İbrahim aleyhisselam'dandı. Ama bozmalar var işte. Siz işte avamsınız. Siz Arafat'a çıkın. Biz Müzdelife'de kurtarıyor bizi. Böyle. Şimdi biz öyle değiliz inşallah. Kur'an'da geldiği gibi Resulullah buyurduğu gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Koruyoruz dinimizi. İnşallah. Allah bozmaktan, bozdurmaktan muhafaza eylesin. Ne var şimdi? Ee, haram ay dört tane oldu, Kur'an'la sabit. Peki, Bukhari hadisiyle de bu dört ay ne olduğu belirlenmiş mi? Belirlenmiş. Size diyorlar ki bilmem Ağustos'un kaçına kadar şu vergileri yatırmazsanız şu kadar faiz. Ne yapıyorsunuz hemen? Aman ha, tetikte olalım. Günü geçirmeden yatıralım mesela. Faizden korktuğunuzdan değil, para fazla vermemek için. Ondan sonra yani sizde korkanlar da var. Genele konuşuyorum yani. Siz üstünüzü almayın. Kötü olursa bana atın. Ben kabul ediyorum. Hassasiyetlerimiz zayıf bu işlerde. Ondan sonra niye tetikte olun dedim size. Bu haram ayın hürmeti devam ediyor. Peki hürmet ne demek? Yasaklılık Türkçesi tam karşılığı. Haram da buradan geliyor. Yasaklı şey haram. Hürmet de buradan geliyor. Mesela Türkçeleşmiş adama diyorsun ki benim sana hürmetim var. Bu da oradan geliyor. Bunun manası nedir lügatta? Benim sana saygım yani. Senin benim nazarımda yasaklılığım var. Ne demek yasaklılığım var? Sana hakaret etmem mi yasak sayarım. Sana terbiyesizlik yapmayı yasak. Bir adama hürmet ediyorsan sen ona lakalugalanman yapar mısın? Yani hürmet ne demek? Yasaklık. E şimdiki Türkçe'de kullandığımızda aynı manaya geliyor mu? Geliyor. Çünkü muhterem. Muhterem ne demek muhterem? Mühterem. O da hürmetten geliyor. Zaten bu Türkçeden Arapça-Farsçaları çıkartsan bir gittim geldim kalır. Her tarafı Arapça-Farsçalar kaynar bunun. Ama tabii ki şey var. Fiiller. Fiili faili onlar tabii şey mi? Fiil de Arapça. Fail de Arapça. da Arapça. Hep bakıyorum Arapça. Dedi, bu Arapça kelimeleri Türkçeden ihraç etmek lazım dedi ihraç da Arapça <gülüyor> onu bile ihrace e yuhricu ihraç eder onu bile vallahi ihricukum ثم يعيدكم فيها ويخرجكم Kur'an'da onun için Arapçayı iyi bilmek lazım Kur'an'ı iyi bilmek lazım hadis'i iyi bilmek lazım bilmeyenden hoca da olmaz koca da olmaz doğru kocalık yapamaz ya. hele hocalık hiç yapamaz Dün okuduğum Cüneydi Bağdadi'nin sözünü şaşırdım kaldım. Tezkiratül Evliya'da Ferid Hüdn Attar Hazretleri'nin şeyinde Cüneydi Bağdadi diyor. La yecûzul iktidâ. Bimelle mekûn lil Kur'an ve la âlime büs Kur'an'ı tam hafız olmazsa, bir adam sünneti, hadisleri de iyi bilmezse, ona mürşit diye, şerh diye, hoca diye uymak caiz değildir. Çünkü bizim dilimiz kitap ve sünnetle mukayyettir. Bu yarım ilimde çok büyük zarar ve sıkıntı var. Çok büyük zarar ve sıkıntı var. Tümünü kavrayan işin içinden çıkabilir. Bir kısmını kavrayan bazı kere yanlışta kalır. Onun için ona uyan da sapıtır. Allah güzel anlatsın bize. Amin. Peki. Bu haram ayların hürmeti dedim, muhterem de ne dedim sıra muhterem hürmetli adam. Saygı diye Şimdi onu yaptılar sayın. Yani hiç o muhterem nerede? Sayın nerede değil mi? Sayın. Ne sayarsanız sayın yani. Bir, şey, bir faydası yok yani. Eski lafları bozmamak lazım. Onların... Heybeti var. Adama bir... Değil mi? Efendim. Şimdi işte saygı değer. Bir şeyler öyle Türkçe buluyorlar yani. Neyse Türkçe'de varız. Haram ay yasaklı ay. Yasaklı ne yasak? E içki yasak, kumar yasak, faiz yasak. E şimdi de yasak. Yani bunun ne farkı var? Allah'ın haramları her ay haram değil mi? Haram. Bunun ne farkı var? Şöyle bir farkı var. Şimdi Kabe, nedir? mescid haram. Anladın mı şimdi haramı? Yasaklı mescid. Şimdi burada fark var. mescid haram. Şimdi sen bu cam, burada gelsin camiye namaza giren çıkarken orada bir ot olsa, otu kopartsan, haram değil. Ama Kabe'de ot kopartsan, mescid haramda, al avlasan, E şimdi burada kapıdan geçirken bir de baktın, Efendim bir keklik geçiyor. Nerede burada keklik mi kaldı yani? <gülüyor> yani mesela köyle möyle cami olur. Orada keklik olsa avlarsın. ovada kekliği avlarsın. Sonra efendim Kabe'de keklik görsen Kabe Mescidi haram etrafı var. O haramın öyle sade Kabe'nin içi değil. Onun dört tarafından alamı var, nişanları var. Osmanlı'dan kalma böyle şey. O Osmanlı'dan kalma değil, İbrahim aleyhisselam'dan kalma. Şimdiki nişanlar Osmanlı'dan kalma. Peki Peki o bölgede avavlayabilir misin? Ot koparabilir misin? Bunun gibi babanın katilini görsen dokunabilir misin? Öyle bir dokunurum ki. Dokun bakalım. Allah da sana dokun. Öyle şey olur mu ya? Hazreti Ömer dedi. Hattab'ın katilini bulsam bir şey yapamam dedi. Hattab babası. Haram ay. Şimdi haram içki kumar gibi zina gibiler her yerde her zaman haram. Onu konuşmuyoruz. Ama bazı özel yasakları var haram bölgeleri. Bir de Haramların da onlarda nesi var? Haramlığının ziyadeliği var. Yani kat kat olma artışı var. Mesela içki içmek. Bu haram. Ama Kabe'de içtiğin zaman işte o harama ne katar? Haram katar. Onun için mesela bazı günahlarda bu anlatılır. İbadetlerde böyle değil mi? Kâbe'deki namaz ne kadar? Yüz bin.